mezhep taklidi yapabilir miyiz? Sıkıştığımız zamanlarda. Öncelikle şunu ifade edelim. Mezhepler, bütün mezhepler bir rahmettir. Yani e, Hanefisiyle, ile Malikisiyle, Hanbelisiyle bunlar birer rahmettir. E, sevgili Peygamberimiz bu manada, bu meyanda ihtilafı ümmeti rahmetün benim ümmetimin ihtilafı bir rahmettir. Gerçekten biz bu manada mezheplerin bir rahmet olduğunu görüyoruz. Çünkü bir yerde sıkıştığımız zaman, artık çözüm bulamadığımız zaman başka bir mezhebin görüşüyle amel ediyoruz. Burada da az önce de ifade ettiğim gibi, burada keyfi olarak bir mezhebin görüşünü alıp tercih etmek son derece yanlış bir şeydir. Yani bizim vatandaşlarımız mezhepler arasında, efendim şu daha kolaymış, efendim Hanbeli bu konuda işte daha kolaymış, şu görüş daha kolaymış. Böyle bir kolacılığı asla ve asla tercih etmemeleri gerekir. Çünkü her bir mezhep kendisi içerisinde tutarlıdır ve belli ilkeleri, kuralları vardır. Normal insanlar e, delillere bakmalı. Yani bu konuda delillere bakma, kabiliyeti, delillere ulaşma, hangisi daha kuvvetlidir Hangisi daha zayıftır? Hangisi daha güçlüdür? Efendim fetva hangi üzerine verilmiştir? Birçok görüş vardır ama fetva hangisi üzerine verilmiştir? Burada daha sahih olan hangisidir? Bütün bunları bilmeye ihtiyaç vardır. Bunlar bilinmeden insanlar rastgele mezheplerden böyle derleme suretiyle kendi kendilerine başka bir mezhep, beşinci, altıncı bir mezhep oluştururlarsa bu son derece yanlış bir şey olur ve bu insanları laçkalığa götürür ve belli bir süre sonra insanlar ihlaslarını samimiyetlerini kaybederler, kolaycılığa kaçarlar. Bu sefer o dört mezheple de yetinmeyip başka acaba daha da kolaylar var mı gibi müştehitlerin görüşlerine başvurabilirler. Ancak ortada mesela bir zaruret söz konusu olduğu zaman yani açmazlık, çaresizlik dediğimiz hususlar söz konusu olduğu zaman insanlar o zaman başka bir mezhebin görüşüyle amel edebilirler. Mesela buna şimdi örnek verecek olursak, diyelim ki büyük şehirlerde yaşayan insanlar, e, karı kocayı düşünelim, birisi Hanefi'dir, öbürü Şafi'dir. E, efendim, e, böyle evlilik hayatında mesela hanım Şafi olsa ya da tersi olsa, erkek Şafi olsa, bunlar e, karı koca e, efendim, ilelebet böyle hayat yaşayacaklar bunlar böyle zordur. Orada mesela diyelim ki bir şafi olan kimse bu konuda sadece bu konuda Hanefi mezhebini taklit ederek yaşasa olabilir. Hayatını bundan sonra böyle idame ettirse olabilir. Yani tamamen bir çaresizliğin olması söz konusudur.